Efendim ben Erzincan'ın çayırlı kazasından Veli Ağbaba'nın oğluyum. 1341 tarihinde doğumum. Benim büyük dedem Pir Mehmet ismiyle anılırdı. Annemin öz dedesi. Onun saz çalışından, onun böyle geleneksel aşıklık aleminden söylerken esinlenip, ağır ağır tıngırdatıyordum sazı ve 17 yaşında da aşk meyi almışım ee, ana vatanım içerisinde köy köy kasaba kasaba kent kent gezmişim ee, 11 devlet de Avrupa'nın gezdim 10 devlet Asya'nın gezdim 73'te hacı'ya gittiğim zaman ve bütün gelenekleri incelemişim Almanların inançlarını Japonların inançlarını, Çinlilerin inançlarını, Avrupa'daki olanlara evet. ilgilendim. Ben Hint tarafına, Çin tarafına geçmedim. Evet. Geçmedim. Onların toplantılarında bulundum. Geleneksel töreleri nedir? Yahovaların gelenek töreleri nedir? Onlarla ilgilendim. Dostlar sayesinde gittim, onları gördüm. İlk gurbete çıkışınız ne zamandı? Onu anlatıyordunuz. Efendim ilk gurbete çıkışım 49 48 arasıydı. Ben buraya Ankara'ya gelmiştim. Muzaffer Sarı Sözen zamanında beğenildim. Hatta hocanın bir de tokatını yemişim. Ha. Evet. Ben çok bağırıyordum. Ee, büyük stüdyodaydık. Sarı Recep onlar sardılar. Ağzıma bir tokat vurdu, sağ ol hocam dedim, daha pro, şeydeyiz, pravodaydık, dedi neşriyattan sonra yazıhaneye gel. Neşriyat oldu bitti, dediler seni dövecek, dedim dövsün, ama içimde alıp veriyor korku. Hocanın dövdüğü yerde gül biter. Tabii, ben sağ ol dedim ama arkadaşlar da renk kalmamıştı. Korkarak gittim, kapının önünde biraz durdum, kendime metanet vererek girdim içeri, bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Gözlüklerimi çıkarttı, tamam tokatı yiyeceğim dedim. Anlımdan öptü, oğlum dedi bir insanın hocası insanın nesidir? Efendim dedim, ikinci babasıdır. Çeşit çalışmalar yaptım. Çeşit bilginlerle karşılaşma yaptım. Mesela rahmetlik Sarı Sözer'in zamanında Arkadaşlar gelmemişti, Davut dedi bir iki tane talebe gelecek, onların usulüyle ilgilen gel dedi konservatuara, ben unuttum çocuklara, söylemedim. Birkaç büyük plaklar vardı özel plaklar Muzaffer Bey onları çaldı. Bunları çalarken İngilizce bir şeyler söyledi Amerkanca. Tercüman dedi ki diyor ki ben bunları dinlemek istemiyorum. Türklerin iç sözlerinden söyleyen var mı? Ben onu istiyorum. Türklerin iç müziğini Hı. istiyorum. Deyince Emir Bey dedi ki efendim dedi kurulup müracaat ederim kimse bunları getirelim deyince Sarı Sözen güldü. Hı. Güldü dedi ki, yavrum dedi, 60 yılda bir defa Zöhe Yıldızı doğar, o da Davutluların başına doğdu. Davutlular biliyor mu? Dedi Davutluları tasavvuftur. Davutluları doğuşlu ozandır. Bir dedikini tekrar edemez. Bizde bir divan edebiyatıyla bir halk edebiyatı vardır. Davutluları 14-15 dal üzerinde ve hatta 21 dal ben saymışım. Eğer Hamza Nameleri, elif nameleri, hurifi nameleri, kekeş nameleri katarsan, e, nadu'arileri katarsan, 21'i de buluyor. Ne diyorsun diyor. Evet, aman davusular bizi mahcup etmediğince dedim ben ne bileyim ne söylüyorum. Hoca dedi ki ya dedi doğuşlu söyledi yine eserlerden söyle, mesela bunların gelişlerine söyle. Bugün dostun pazarında üç beş devran var, sorarsan İzhar, ben derdiyle devran ettim görmesen zimhar, bu sinem yanar bu Mevla, Mevla. Senin gibi Dilber gelmez haşa cihana Olmaz bahana Bu kadar güzelliği kim vermiştir sana Sinemde efkar o oh Mevla Mevlam. sensin zebur sensin tevrat sensin kuran sen aleme demem ne kadar pazar aşmışsın ismindir kerrar kudreti esrar oh, mevla mevla <gülüyor> Çiçeğindensin yerin yüzünden, çeşme gözünden, her dem şarıl ilmin aleme atar, bitmeyen pınar, hu Mevla, Mevla. <gülüyor> Masuları eyle merhamet, sahibi rahmet, sen var etten var desen de kimseni kınar, bu canda efkar hu Mevla Mevla. Tercüman dedi ki, sahibi profesör diyor ki, ben burada 17 lisan buldum, bu hangi devletlerde bu tahsili yapmıştır? <gülüyor> Şerefimle temin ederim. O profesör dedi ki, acaba daha başkaları var mı? Ben dedi ikinci defa geldim mutahassız oldum. Türklerin gençleri böyleyse, alimlerin nasıl adamlardır? Ben Türkiye'yi tanımamışım. Tanıdığıma da memnun oldum. Sor bakayım var mı senin gibileri? Bana sordukları gibi dedim ki, ben en hadisiyim dedim. Onun benden daha çok üstünler var. Onlar ne ediyorlar? Ne işteler? dedim kavalı elinde koyunun peşinde savan elinde çiftin peşinde dedim. Böyle mi? Sarı sözem dedi ki evet dedi öyle. Şairlerimiz yani daha Türkçe elinden tutan yok. Bu, bu, durum, bu durumdadırlar. Bu, durumdadır. ee, bu aşık makamlarını evet. yani Tecniz, Murabba, evet, Müsteza, Divan evet. falan okuyorsunuz semai. Evet. Bunları öğrendiğiniz ustanız Aşık ustanız kimdi? Dedim ya, dedem Sümani ile Pir. beraber evet. pirme evet. askerlik yapmıştır. Şunu da açık söyleyeyim, kendi kulaklarımla, gözlerimle şahidim. Sazı benim başucumda asılıydı. Ele bir makamla çalınıyor ki ben korktum. Gül cemal'in Kabe'm gibi Görmeyen bilmez seni Yüzünü payne sürüp Ermeyen bilmez seni Sen gönüller tahtındasın ey sevgili alem El bağlayıp divanına durmayan bilmez seni Benleri et ile etsen kendin aşık Ey dildar emfusun saldın kan ile evkar. Bu mülküne hoş donalttın, ne çeşit yapan mimar? Teslim edip can canana vermeyen bilmez seni. Davut Surari el-Eman eyler Eyrut misali Gerçek aşık hiç alemde eylemez kıl Her aşıkın bir devranı Mecnun Leyla misali Der onun dert sürmeyen bilmez seni Dosteyi Mesela okuyorlar Küstürdüm barışamam ayrıldım kavuşur Bu dedem Pir Mehmed'indir, benim Erzin canlı Hafız Salih'le Hafız Şerif Salih Gündar'ınan hafiz şerif oturmuş nargile içiyorlar bana bağırdılar ki yavrum hele gel buraya Duyduğumuza göre senin sesin güzelmiş hele bir tane söyleye de dinleyelim ben de dedemim bu türküsünü öğrenmişim dedemden söyle Söyleyince hafiz şerif dedi ki Salih dedi bunu yaz dedi oğlum bunu okuyalım her dedim okuyun dedim memleketimizde söylenir çocuğum ne biliyormuş bunu okudular. Aynı dediğim melodi üzerinde. E şimdi ben çalayım söyleyeyim. Orada çal Herhalde var sizde bunu var, çalıp söylediğim. Var. Var. E onları kiyle tutuyor. Melodi de değiş. Sözler de değiş. Bir de diyor ki e bu dinleyen dair. Yavani bir kimse de dinlese. Belkıza aşk plan ediyor. Dert bende. Çare sende diyor. Öyle bir şey mi? Ya. Nasıl olması lazım? Bir de e sizden efendim, dinleyelim. E ben Zaten orada da söylüyorum ki Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam, göz açtım seni gördüm, yad ile konuşamam. Dert bende kare bende, yani karalar giymiş, sağalmaz yare bende, yuvasız kuşlar gibi olmuşum karede. Ben garip eşim garip, eşim yoldaşım garip. Öldüğüne gam yemem varsin üzerine söylemiyim. Mezarda daşım garip. Dert bende kare bende. Ne karanlık? Sağalmaz yare bende, yuvasız kuşlar gibi olmuşum parekende. Küstürdüm barışamam, ayrıldım konuşamam. Göz açtım seni gördüm, ya ile konuşamam. Dert bende, kare bende Dert bende, kare bende Sağ almaz yare bende Yuvasız kuşlar gibi Almışam pareyken de. Bir memleket şairi olarak söylüyorum. Biz bunları düşünmüyoruz. Erciş Emrah sözüm sözünü götürmüşler baybutlu zihniye mali. Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş. Orada bir defa İran lehçesi yoktur. Bu Vanay. İran Şahı Van kalası fethine geldiği zaman kalayı fethedemedi 7 sene. Dedi, kırın sürün. Selvi de söz vermişti Emrah'a bağda beraber karşılaşacaklar. Bunu Davut Telli'den 108 yaşındaki adamdan dinlemiş. Emrah geliyor ki Selvi'nin yerinde yerler esiyor. Diyor ki vardım ki yurdumdan ayak göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı, camlar sikes olmuş meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş aya. Evet. vardım ki hmm, bağ ağlar ağlar tutular yaş tutmuş güller kan ağlar bozulmuş bahçalar gidermiş bağlar nazlı canan terk ederli bu çağı emrah derdelinden ah çekerar ağlar zihnideki ki. bu zihninin hatası değil onlar götürüp onu ovalıranın halkı zihniye mal etmiş ben kendim hac gidişimde Bağdat'a geldim. Ehlal Beyti Resulallah'ı da ziyaret ettikimde. Bağdat'ta suru zindanına gittim. Şamansur'dur. Hallacı Mansur değildir. Hallacı Mansur ismiyle. Faat Köpürlüler kimden geçmişse. Cafer Mansur, Harun Reşti kardeşi. Hüsnü Mansur, Yamanın sahibi. Hallacı Mansur, şahsede başındadır türbesi. Sokağı da var. Türbesi de diye yanındadır. Pehlivandır. Şamansur, Bagdat'ta berdar olup Mansur Eynel hakktır diye baba Mansur onun oğludur. Esas bunun yanında Gülfidan isminde birisi vardı oradaki tarihçeye ben baktım. Gülfidan çok güzelmiş. Bagdat kralı bunun peşine düşüyor. Diyor ki o benim hizmet erimdir, evladı maneviyemdir, ben onu veremem ve zindana atıyor. Bir günü diyor ki gidim de ben bunu göreyim. Bu davadan vazgeçsin ben bu kızı alayım. Zahmet uyumaya. Bu kızı alayım. Gidiyor zindana ki Mansur yok. Zindancı mühürü açıyor, Mansur yok. E bir taraf yıkılmamış. Çarşıya dolanıyorlar, Mansur'u arıyorlar. Ertesi günü bir haberci geliyor ki Kralım zindan da yerinde yok. Geliyorlar ki zindan da yok. Kısırda zindana arıyorlar. Üçüncü günüsü bir haberci geliyor. Sevinerek diyor Kralım zindan yerine geldi. Gidiyorlar ki Mansur güzel bir kıraatla, güzel bir tecvidle Kur'an. Kral selam veriyor, hiç ses etmiyor. Kur'an'ı bitirene kadar diyor ki ben sana selam verdim. Niye Allah'ın selamını almalı? Eyledin diyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır, farzdır. Selam sünnettir. Ben kelamullahı okuyorum. Sen evladı Resul musun? E, ben geldim ki sen yoksun. Ben Şah-ı ziyarete gitmiştim diyor ikinci günüsü geldik zindan yok. Şah hicayet de beni ziyarete gelmişti ki ne beni görürsün ne de zindanı görürsün. Ben Allah'ın emrini yerine götürüyorum. Böyle tarihe geçeceğim. Yani sen beni bağlamakla ben burada mı duracağım? Tökülün ya mübarekler diyor. Zincirler çıngı çıngı çıngı çıngı çıngır tökülüyor. Tökülmesiyle beraber bu tarihi belgeler. Elini vuruyor duvara çekiliyor mübarek Duvar hırr diyor sinema perdesi gibi geriye çekiliyor. Geçiyor arkasına geçiren ya mübarek diyor. Gürültüyle duvar yerine geçiyor. Gideyim mi diyor. İki tekrar ediyor. çünkü tekrarı yanıyor. Ses yok. Gideyim mi diyor. Ses yok. Çekil çekil ya mübarek diyor. Duvar yine geri çekiliyor. Geliyor kendi yerine geçiyor. İşaret ediyor duvar yerine geliyor. Oturuyor yerine vazifesi görün ya mübarekler ben cezalıyım. Zincirle yine şimri kimisi bacaklarına bağlanıyor, kimisi kollarına, kimisi boynuna bağlanıyor. Ey inkar diyor Allah'a inanmayan adam, gel kontrol et, lokmalar bozuk mu, sağlam mı? Yani bakıyorlar ki sağlam. Sen bunu gördüğün halde bana inanmayacaksın, yarın beni berdar edeceksin ve hiddete geleceksin, kanlarım yerde Mansur Eynel Hat'tır diyecek sen bundan kızıp beni yakacaksın küllerimin zerreleri havada mansur eynağlı haktır diye nare çekecekler yalnız bir ıgdanlının söz hakkı vardır gül gelsin kendisiyle konuşacağım. kız geliyor ağlıyor iki gözü iki çeşme baba diyor beni yalnız mı bırakıyorsun benim yavrum diyor 40 gün sonra sen benim peşime gelirsin hiç kimse senin telen yanaşamaz yalnız şu cübbemi giyin diclenin kenarına yiyin Sakine ya dijledeki de ki Dicle kabarıp Bağdat'ı batırmasın. Çünkü Allah dünyayı kurduğu zaman ilk evvela Bağdat'ı kurmuştur. Çok mazlumlar, çok Müslüman kimseler var. Bunlar gitmesin.